Économie, écologie. Helin Cengiz, Barış Gençer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Bu hafta stüdyoda bana Can Tonbil eşlik ediyor. Merhaba. Can, e, hoş geldin. Hoş bulduk. Artık zaten e, seni de programımızın programcıları arasına bence adını artık koyduralım diyorum. Teşekkür Beşinci ederim. olarak. <gülüyor> e, şimdi bu hafta e, seçimede az bir zaman Kalmışken Biz daha önceki programlarımızda da bu konuları ele aldık ama e, az bir zaman kalmışken tekrar e, gündemimizde e, siyasi partilerin e, çevre, ekoloji e, meselelerine e, bakışını e, biraz ele alacağız. E, dediğim gibi daha evvel, Haziran seçimlerinden önce... Ben de bununla ilgili bir bütün partilerin programlarını inceleyip bir yazı yazmıştım platform24.org sitesinde. E, tabii şimdi Kasım seçimlerinde parti programlarında çok fazla bir değişiklik olmadı zaten. Hele ki de çevre, kent, ekoloji meseleleriyle ilgili bölümlerde aynı vaziyette e, duruyor. E, bu konu tabii bir takım sivil toplum kuruluşlarının da, ni çekiyor elbette. Tema Vakfı artık neredeyse gelenekselleşmiş diyebileceğimiz her seçim öncesi bir ekosiyaset bildirgesi belgesi hazırlıyor. Bu senede 2015 bildirgesini hazırladı ve dört büyük partiye bunları bunun içinde neler olduğunu konuyla ilgili başkan yardımcılarına Partilerin başkan yardımcılarını anlatarak bu konuyla ilgili biraz siyasi partilerde farkındalık yaratma çabası içerisinde. Özetle doğayı kalkınma politikalarının merkezine koyun diyen bir bildirge bu. Şimdi bunun detaylarını Tema Vakfı Genel Müdürü Doçent Doktor Barış Karapınar ile konuşacağız. Kendisi aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen. Barış Bey merhaba. Günaydın Peygamber'im. Günaydın. Merhaba, günaydın. Hoş geldiniz günaydın. yayınımıza. Hoş bulduk. Evet, şimdi ben tabii e, bir şöyle kısa bir girizgah yaptım. Çok fazla içeriğine değinmedim ama e, bu Tema Vakfı'nın e, Eko Siyaset 2015 bildirgesini e, biraz isterseniz başlangıcından e, başlayıp e, hemen bu seçim, Kasım seçimleri ee, öncesi e, ne gibi çalışmalar yaptınız? Biraz isterseniz dinleyicilerimizi bununla ilgili bilgilendirelim. Tabii yani sizin de biraz önce girişte çok iyi anlattığınız gibi e, siyasi çevre ve doğa konularının siyasetin e, ana merkezlerinde olmasını istiyoruz biz. E, Tam olarak olarak e, siyasi e, doğayı kalkınma politikalarının merkezine koyun diyoruz. E, partilerin e, seçim Propaganda materyallerine baktığınız zaman, programlarına baktığınız zaman sizin de söylediğiniz gibi doğa konularının, kentsel, e, sürdürülebilir kent konularının, e, bu parti programlarının uç alanlarında marjinalleştirmiş konular olarak, şunu da söyleyelim e, sektinde bedirt, ele alınan konular olduğunu görüyoruz. Hı hı. E, şekilsel olarak oraya konulduğunu hissediyoruz. An, ancak e, günümüz siyasetinde konuştuğumuz konulara baktığımız zaman bugün bir Suriye krizini konuşuyoruz. Bugün bir e, mülteci sorununu konuşuyoruz. Bunların hepsinin temelinde ciddi doğa konularının olduğunu görüyoruz. Yani Suriye Savaşı'nın merkezinde tedikleyici faktörlerden biri olarak e, küresel iklim değişikliğinin olduğunu iddia eden savunan ve bunu e, bilimsel kanıtlarla ortaya koyan makaleler, bilimsel makaleler çıkmaya başladı. 2007-2008 yılından sonra yaşanan krizlerin daha doğrusu kuraklığın yarattığı göç göçün yarattığı siyasi gerilim Suriye için. Hı hı. Ee, aslında bu savaşın tetikleyici nedenlerinden biriydi. Onunla birlikte gelen mülteci krizi bizi etkiliyor. Savaşın bize bulaşması, bombaların evet. patlaması üzerinden bizi hepimizi bu seçim öncesinde e, rahatsız eden en önemli konulardan biri haline geldi. O ee, öbür taraftan gıda konusunu düşünüyoruz. Tabii ki temal olarak gıda, gıda güvenliği, toprak konusu bizim için çok önemli. Evet. O alanda da doğrudan doğa, iklim değişikliği alanında yaşanan etkilerin e, hepimizin gündelik hayatını, ekonomik hayatımızı etkilediğini görüyoruz. Aslında bu nedenlerle biz zaten e, doğayı e, siyasetin me merkezine çekmek, siyasetin merkezinde tartışılan partilerin bu konudaki önerilerini insanlarla toplumumuzla paylaştığı bir platform olmasını istiyoruz seçim seçim süreçlerinin. Evet. Şimdi tabii aslında bizim e, Türkiye'nin çok e, yakıcı bir e, siyasi gündemi var. E, yani şiddet e, sarmalından bir türlü e, kurtulamıyoruz. Aslında çok yakın zamana kadar işte demokratik haklar, yeni anayasa, çözüm süreci, e, ekonomide reformlar e, gibi e, konuları aslında gündemde biraz daha yer bulabiliyordu. E, fakat e, haziran seçimleriyle birlikte e, yoğun bir e, şiddet sarmalı içindeyiz ve bunun içinden çıkamıyoruz. Başka şeyler e, konuşamıyoruz belki ama e, yine e, aslında bu da önümüzde çok e, ciddi sıcak bir mesele olarak duruyor. E, en azından Suriye ve Suriye ile bağlantılı e, mülteci e, krizine e, çok iyi. Bunu e, bağladınız siz de konuşmanızda. Peki sizin e, belgenize gelecek olursak e, ne dediniz siz bu e, bildirgede partilere en temel e, noktalar olarak? Şimdi, öncelikle e, bu konunun niye siyaset için önemli olduğunu, ülkemiz için önemli olduğunu ve siyasette tartışılması gereken ele alması gereken bir konu olduğunu o, bilincini e, yaymaya çalışıyoruz. Sadece siyasi parti liderlerine, genel başkan yardımcılarına değil bunu milletvekili adaylarına da iletiyoruz yerelde. E, bu e, farkındalığı her seviyede yaratmaya çalışıyoruz. Onun dışında bu genel çerçevenin e, ayrıntılarına, ayrıntılarına girdiğimiz zaman evet. e, spesifik alanlarda sorunları ortaya koyuyoruz ve çözüm önerileri Hmm. Sunuyoruz. Örneğin tarım alanında, sürdürülebilir tarım konusunda e, çözüm öneri, önerileri sunuyoruz. Ondan önce Türkiye'nin tarım konusunda, toprak konusunda çok ciddi kırılganlıkları var. Her sene 2.4 milyon hektar tarımsal arazi kaybediyoruz biz. E, bu üretimle ilgili ciddi bir sorun. Yoksul hanelerin, özellikle adet e, çiftçilerinin, e, e, Hayat döngüsüyle ilgili ciddi bir sorun, onun dışında ticaretle ilgili ciddi bir sorun ve en temelinde tabii ki ciddi bir doğa sorunu Eko, ekolojik dengeler çerçevesinde bununla ilgili çözüm önerileri sunuyoruz. Enerji, özellikle iklim değişikliği üzerinden enerji politikaları konusundaki Türkiye'nin ciddi sorunlarını e, ve tercihlerini bizim e, e, bizim sorumlu olarak değerlendirdiğimiz tercihleri ortaya koyuyoruz ve bunların çözüm önerilerini yine sunuyoruz. Hı hı. Ee, onun dışında e, tabii ki va e, vakfımızın, tema vakfının eğitim alanında çok önemli çalışmaları var. E, çocuklarla, gençlerle, öğrencilerle bu alandaki yaptığımız e, projeleri, programları ortaya koyuyoruz. E, yine ağaçlandırma, ormanlaştırma alanlarında e, yapılması gerekenleri ortaya koyuyoruz. Ş şehir bölge planlamacılığı anlamında temanın çok önemli faaliyetleri var. Hem yerel savunuculuk hem de uksal hı hı. anlamda e, sorunlu alanların, projelerin e, mücadelesi çerçevesinde bu alanda yapılması gerekenleri yine aynı şekilde ortaya koyuyoruz spesifik konular çerçevesinde e, Barış Bey peki muhataplarınızın e, tepkileri nasıl oldu? siyasi partilerden bahsediyorum şimdi genel olarak e, zaten e, iletişimimiz devam ediyor siyasi partilerde sadece seçim öncesi kurduğumuz bir iletişim değil bu geleneksel olarak temanın e, oluşundan beri, 1993'ten beri siyasi ilişkilerin e, devam etmesi önceliği var. E, bu e, seçim, bu bildirgenin ekosiyaset bilgi, bilgi, bildirgesi olduğu zaman tabii ki gazet, gayet nazik karşılanıyor. E, olumlu değerlendiriliyor siyasi partiler tarafından. Ancak bunun ne derece siyasete mı soruyorsanız e, bu anlamda e, çok da memnun olduğumuzu söyleyemeyiz. tabii ki hala bu alanlar e, siyasetin yan alanları olarak değerlendiriliyor. Evet. E, partiler çevre, vakonlarına sahiplenmiyorlar. E, hep bir ikinci, üçüncü öncelik anlamında değerlendiriliyor. E, ama bunun da bir süreç olduğunu biliyoruz zaten. Yani bunun bu seçimde böyle olmasını bekleyerek de bunu yapmıyoruz ama her seçimde yap yapılacak, seçim sonrasında yapılacak düzenli çalışmalarla bunun, bunun içinde STK'lar, medya ee, önemli yer, yer alacak İnsanların bu alandaki yani seçmenin bu alandaki talepleri giderek artacak ve artıyor ee, Belki bu seçimde değil gelecek seçimde Belki o seçimde değil bir sonraki seçimde Bu konuların önemli konular olarak değerlendireceğini düşünüyoruz Ve bunun ön çalışmasını yapıyoruz Dünyada da aslında bu, bu şekilde oldu Yani Avrupa'da bugün Amerika'da seçimler öncesinde iklim değişikliği konusu Enerji konuları e, önemli tartışma alanları haline geldi. Türkiye'de de bu böyle olacak beklentisi içindeyiz. Evet. Belki bu çevre ve yaşam alanları mücadelesinin giderek artıyor ve daha fazla görünür oluyor. Olmasıyla da belki etkisi var. Aslında belki parti programlarında hiç değinmeyecek bile olan partiler yani bu çevre iklim değişikliği konularını çok uzak duran partiler bile aslında kıyısından, köşesinden bir şekilde parti programında bu konulara değiniyor. Ama bu da sizin dediğiniz gibi bir süreç. Ve tabii siz bunu sadece zannediyorum beş tane partinin konuyla ilgili başkan yardımcılarına sundunuz değil mi bu bildirgeyi? Evet, aynı zamanda genel başkanlara bir mektupla hı hı. ilettik. Evet. Onun dışında bizim sağ gönüllü birimiz saat Teşkilatımız adaylara, illerdeki siyasi parti, milletvekili Hı -hı. adaylarına bunu iletiyorlar. Evet. E, yine elden iletiyorlar, bu alandaki beklentilerini iletiyorlar. Onların aralarında da bunları sahiplenip e, değerlendiren, dillendiren adayların olduğunu ya da Hı -hı. olacağını umuyoruz. Hı, evet Peki, şimdi bir ara verelim. E, aradan sonra e, belki e, raporun iklim değişikliği e, kısmına biraz değinip, ee, önümüzdeki e, Paris iklim zirvesine de yine e, değinme imkanı bulabiliriz. дол во всё вопали 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'nda Tema Vakfı Genel Müdürü Doçent Doktor Barış Karapınar ile Konuşmaya devam ediyoruz. Bu arada e, Ara verdiğimizde e, Çaldığımız müzik e, Bugün 80. Ölüm Yıl Dönümü olan 22 Ekim 1935'te e, Kaybedilen e, Gomidas'a Aitti. E, bu vesileyle Kendisini de böylece e, Anmış olduk. Ee, Barış Bey siz e, aynı zamanda e, hükümetler arası iklim değişikliği panelinin bugüne kadar iklim değişikliği ile ilgili yapılmış en kapsamlı e, çalışmanın da yazarlarından birisiniz. E, ve bu e, anlamda e, Türkiye'nin alması gereken önlemleri almadığı takdirde e, iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek birisiniz. E, Bölgede, Akdeniz Havzası'nda e, olduğunu biliyoruz bu en fazla etkilerin ve Türkiye'nin de Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgelerinin e, iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek olan e, yerler olduğunu biliyoruz. E, acaba e, bu konuyla ilgili de raporda e, nelere değindiniz ve e, Paris İklim Zirvesi'ne giderken Türkiye'nin şu andaki konumu, ee, Seragaz'ı indirim hedefleri ne durumda? Biraz onlara değinelim. Şimdi, e, şimdi söylediğiniz gibi Türkiye iklim değişikliği etkilerinden e, hala hazırda etkilenmeye başladı. Tüm dünyada olduğu gibi biz bu etkileri Türkiye'de de gözlemliyoruz. E, sıcaklık artışları, yağış rejimindeki değişiklikler ee, ve bir de tabii ki aşırı iklim olaylarında yani kuraklıklar gibi seller gibi aşırı iklim olaylarının yoğunluğunun ve sıklığının artması şeklinde biz zaten bunu artık gündelik hayatımızda yaşamaya her sene değişik e, olumsuz deneyimlerle görmeye başladık. Ee, tarım alanları, alanlarında ciddi kuraklıklar yaşanıyor. 2013-2014'te e, çok büyük kuraklık yaşandı. Türkiye tarihsel e, anlamda en büyük kuraklıklarından birini yaşadı. Evet. Ee, üretim yüzde yirmi düştü tarımsal üretim. Sonrasında seller yaşanıyor. Her sene hala ciddi anlamda insan kaybı yaşıyoruz seller nedeniyle. Yarış rejimleri değişiyor. Bu etkileri biz halihazırda hazırda Türkiye'de gözlemliyoruz. Tabii ki uzun vade etkiler düşünüldüğü zaman iklim değişikliğinin Türkiye'yi nasıl etkileyeceği projeksiyonlarına baktığımız zaman bu etkilerin giderek artacağını, bu yaşadığımız olumsuz deneyimlerin giderek yoğunlaşacağını ve sıklaşacağını bekliyoruz. Çünkü sıcaklık artışları dünya genelinde 1750'lerle karşılaştırıldığı zaman 1 dereceye kadar bir sıcaklık artışından bahsediyoruz. Bunun etkilerini biz şu an yaşıyoruz. Hı hı. Eğer iklim değişiklikle mücadele etmezsek 4 derece, 5 derece, 6 dereceye varan sıcaklık artışları bekliyoruz ki onların o seviyede bir değişikliğin hayatımızdaki etkisini ya da ekolojik sistemler üzerindeki etkisini tahmin bile edemiyoruz. Evet. Ee, bu çerçevede Türkiye'nin sarı gazı emisyonlarını azaltma yönünde önce olmasını tabii ki bek, beklememiz gerekir. <gülüyor> bu derece ciddi anlamda etkileyecek bir ülkenin evet. e, iklim değişikliği, mücadele, savaşım yönünde de çok e, öncelikli alanlar belirleyip e, hareket etmesini bekleriz. Ama ne yazık ki öyle olmadığını görüyoruz. E, e, biliyorsunuz Paris müzakereleri öncesi ülkeler... E, e, ulusal katkı niyetlerini bildirdiler indirim hmm. niyetlerini Türkiye 2030'lara kadar %116 e, seviyesinde emisyonlarını arttıracağını bildirdi e, bu ciddi anlamda ekonomik büyüme ile yapılmış %116 artacak yani projeksiyonlardan yapılan projeksiyonun üzerinden %20'lik bir azaltım hedefi koydu ki bu bile biraz önce söylediğim gibi toplamda 120'ye varan bir artış öngörüyor biz bu projeksiyonların da çok e, e, optimal yapılmadığını düşünüyoruz. Aslında pratikte e, büyük ihtimalle Türkiye zaten e, hiçbir indirim yapmadan e, şu an koyduğu hedefe ulaşmış olacak. Artırım anlamında. Evet. E, bu, ala bu alanda ciddi bir sorun görüyoruz. E, bizim seviyemizde kalkınmışlık seviyesinde Meksika gibi Brezilya gibi ülkeler indirim hedefleri koydular. Hı hı. Özellikle örneğin Brezilya %30'lara %90'lara varan indirim hedefleri koydu. Ee, bizim aslında o ülkelerle birlikte hareket ediyor olmamız gerekebilir diye düşünüyoruz. Evet aslında sizin de söylediğiniz gibi 2021-2030 arasında e, sera gazı emisyon oranını olağan senaryo çerçevesinde %21'e kadar azaltmak diye bir hedef konmuş ama aslında 2030'a kadar e, sera gazlarını azaltıp e, ondan sonra... Yani işte e, olan senaryo o, olağanüstü senaryo e, gibi bir şey gerçekleşirse yani o zaman herhangi bir e, önlem almak veya sera gazı e, emisyonlarını azaltmak, da belki mümkün olmayacak. Ama e, şimdi biz tabi bu e, Aralık ayında Paris'te gerçekleşecek olan iklim Zirvesi'nden e, Kyoto anlaşmasının, Kyoto protokolünün yerini e, alması beklenen bir yeni Paris anlaşmasının çıkmasını bekliyoruz ve e, ulusal katkılarını aşağı yukarı şu anda herhalde e, 90 civarında ülke e, nasıl katkı e, sağlayacağıyla ilgili hedeflerini açıkladı. Buradan e, e, ne diyelim e, daha yaptırımı e, olan daha bağlayıcı bir e, anlaşma çıkarsa e, Türkiye'nin buradaki pozisyonu herhalde e, çok e, negatif ayrışan bir pozisyona düşecek herhalde Türkiye burada. E, bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi zaten müzakerelerin en temel e, dönüm noktası bu alanda olacak. E, hangi ülkenin, hangi ülke gruplarının e, ne seviyede azaltı hedefleri koyacakları ve bu hedeflerin ne derece bağlayıcı olacağı, uluslararası hukusal platformda ne derece bağlayıcı olacağı e, müzakerenin en temel e, konusu olacak. Hı hı. Ülkelerin e, birçoğu, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerin birçoğu, e, koyacakları hedeflerin gönüllü hedefler olmasını isteyeceklerdir. Hı. Bağlayıcılığı olmayan hedefler olmasını isteyeceklerdir. Ama iklim değişikliği, mücadele için e, bunun yeterli olmadığını düşünüyoruz. Tabii ki tarihsel sorumluluklar çerçevesinde Bugüne kadar atmosferi sera gazları doldurmuş olan sanayi değişmiş ülkeler başta Amerika olmak üzere, Kanada, Avustralya, Japonya gibi ülkelerin, Avrupa Birliği gibi ülkelerin ve ülke gruplarının en temel sorumluluğu e, alması gerekiyor. Ancak iklim değişikliğiyle mücadele etmek için ki uluslararası hedef iklim sıcaklık artışlarının iki derecenin altında tutmak, bu hedefe ulaşmamız için bütün ülkelerin özellikle de hızlı gelişmekte olan ülkelerin Çin gibi, Hindistan gibi, Brezilya gibi bunların arasında Türkiye'de koyabiliriz. Evet. Kendi hedeflerini koymaları gerekiyor. Bu hedeflerin tutarlı hedefler olması gerekiyor ve gerçekten indirime yönelik hedeflerinde olması gerekiyor. Ne yazık ki bizim şu an koyduğumuz hedefin içinde projeksiyon anlamında önemli bir indirim hedefi olmadığını görüyoruz. Ee, ama dediğim gibi, biraz önce bahsettiğim gibi bizim konumuzda olan örneğin Meksika, OISI ülkesi Brezilya şu an e, kişi başına emisyon seviyesi bizim altımızdadır. Ee, bu gibi ülkeler indirme hedefi koy, e, koy, koymuşken bizim de bu çerçevede indirme defteri koyup bunun bağlayıcı olması, dünya genelinde bağlayıcı bağlayıcı olması yönünde müzakerelere katılıp ve buna ulaşmak için de bu hedeflere ulaşmak için de e, önemli altyapı yatırımlarını öncelik tercih değiştirme yönünde politik kararlılığı da göstermemiz gerekecek. Evet. Aslında belki de şimdi dünya e, yeni bir ekonomi e, ve yeni bir kalkınma modeline doğru gidiyor. Ee, belki de bu yani e, artık kimse e, ben gelişmekte, kalkınmakta ve büyümekte olan bir ülkeyim dolayısıyla benim e, biraz daha seri gazı e, salmam gerekiyor e, gibi bahanelerin arkasına e, sığınmak yerine e, aslında bununla e, topyekun mücadeleye e, e, geçişle ilgili bir süreç yaşıyoruz aslında ve Türkiye bunun epey gerisinde ve bu süreci, bu mücadeleyi yani zor da olsa ülkeler açısından pek anlayabilmiş görünmüyor değil mi? Şimdi çok doğru bir noktaya değindiniz. Aslında bizim kalkınma vizyonumuz da konunun başında konuştuğumuz gibi bizim bildirgemizin temel amaçlarından biri olan doğayı politikanın merkezine koymak, kalkınma planlarımızın merkezine koyma vizyonunun çerçevesinde bir sorunla görüyoruz. Bu görüyoruz evet. burada. Hala e, 1960'ların 70'lerin e, kalkınma modeliyle kalkınma vizyonuyla hareket ediyoruz. A, aslında bunun e, günümüz dünyasında e, geçerli olmayan bir vizyon olduğunu söylememiz lazım. Hı hı. Türkiye 1960'larda sanayileşme trenini kaçırdı. 1980'lerde ihracat merkezlerinin yani için içine girdiği ihracat merkezi kalkınma trenini çerçevede kaçırdı. 1990'larda bilişim e, dünyasına giriş oldu. O treni e, temel seviyede kaçırdık araştırma geliştirme anlamında. E, aslında şu bugün de günümüzde de sürdürülebilir kalkınma trenini kaçırıyoruz. Artık kalkınmanın tanımı değişiyor. Kalkınma artık büyüme değil, daha fazla araba üretme, yeni fabrikalar kurma değil. Kalkınmanın tanımı artık sürdürülebilir kalkınma. Bu da doğayla e, denge içinde yaşama, e, sıfır karbon e, şehirleri yaratma, akıllı şehirler yaratma, akıllı ulaşım e, sistemleri yaratma e, hedefleri e, etrafında tanımlanıyor kalkınma. Hadile 2030'larda, 2040'larda o dönemin medeni ülkelerinin arasında olmak istiyorsak bizim bu trene binmemiz gerekiyor. Örneğin yani Stockholm 2050 için sıfır karbon hedefi koyduk. Kaliforniya'ya e, e, ciddi anlamda enerji ve salınım e, hedefleri koyuyor. Eyaletler bunu yapıyor. Şirketler artık sadece hükümetler etrafında değerlendirmeyelim. Dünyanın en büyük şirketleri ciddi anlamda emisyon indirim hedefleri ve sürdürülebilirlik anlamında yapacakları projeleri ortaya koyuyorlar. E, haliyle kalkınmanın e, tanımı değişiyor. Bizim bu yeni tanımla, yeni vizyonla. E, hareket edip e, planlarımızı, kalkınma planlarımızı, projeksiyonlarımızı bu çerçeve değerlendirip 2030'larda, 2040'larda o dönemin medeniyet seviyesinde büyük bir Gerekiyor. Evet artık e, kalkınmanın niteliği değişiyor kalkınmanın odağına e, insanı değil e, doğayı koymanın e, tam zamanı e, diye bir kez daha e, buradan demiş olalım her hafta diyoruz ama e, birileri duyana kadar da demeye devam edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> e, bu hafta ekonomi ekolojide e, tema vakfı genel müdürü doçent doktor Barış Karapınar'ı ağırladık çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok mersi. Görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji